Balkanları ele alıyor, hatta mesela o söyleşilerden küçük bir şey, vakti şey diyor, e, bilirsiniz, tanırsınız bu ismin, e, eski Yugoslavia Üniversitesi'nde ders veren bir hoca var, Obrac Savic diye, e, Miloševiç döneminin ünlü akademisyenlerden damla eleştirenlerden bir tanesi, Berga Çevresi diye bir entelektüel grup oluşturmuştu onunla yapılmış bir süreç var Orada çok küçük bir anekdot aktarmış ne şey diyorum ee, siyasi açıdan en geçerli öyküm büyük olasılıkla Derrida'nın Belgrad Diğerisidir 1990'ların başında birkaç arkadaşımla birlikte tek dergisinin Derrida'nın Deconstruyorks kuramının uluslararası platformda kabulü başlıklı sayısının editörlüğünü yapmıştım hı hı. Belgrad'daki Fransız Kültür Merkezi aracıyla biri böyle temas kurduk. Ve kendisine yeni sayının bir nüstrasını gönderdik. Dergi aldığında... ...daripinize olunma yanıt verdi. ilk günü... Belgrad Televizyon kanalının... ...B sütüdyosunda bizimle canlı görüşme yapıldı. Tartışmanın konusu... ...felsefeci neden TV'ye çıkar idi. B sütüdyosunu yönetmeye... ...bir anda sütüdyo dalarak yayını durdurdu. Ve sondaki kabbalelerinin... ...yayamayacağını söyledi. İgolosal ordusu Saraybosna'yı bombalamaya başlamıştı. Tarihi çok net hatırlıyorum. 6 Nisan 1992. Felsefe karşısında en sorumlu tavrı sergileyen Derrida, bir sonraki gün yapacağı konuşmanın konusunu değiştirmeye karar verdi. Ve bana, ölüm armağını, 2 2.3'te Avrupa'nın sorumluluğunun sırrı, ölüm armağını, Avrupa'nın sorumluluğu sözü hakkında konuşacağını söyledi. Sizi de muhtemelen bildiğiniz gibi bu konuşma daha sonra ünlü Ölüm Armağanı başlığı kitabının ilk bölümü haline geldi. Böyle bir şey. Oğraat <gülüyor> Söyüç sayıçlı, ile yapılan Söyüç'ten bir arttır. Kodutanım i̇şte. yapıkayı bir yerine. Evet kodutanım kış sayısı. <gülüyor> kış 2004. Gelen arkadaş olsa e, Hasineşken... E, Balkanlar metaforların çarpıştığı bir savaş alanı. Böyle yoğun metaforlardan, işte Batı'nın Balkanlara nasıl baktığından bahsetmiş. Çok malumat yığmış. Orada mesela bir alıntı var. Todorov'a. E, Todorov'a'nın bir kitabı çıkmış. İletişim yerinden hiç bilmiyorum ben bunu. Burada gördüm. Balkanları tahvil etmek diye. Mesela orada şey diyor. Bir alıntı yapmış. Diyor ki e, işte Balkanları bir kadın bedeni olarak e, metaforlaştırıyor burada yazar. Diyor ki, Todorov'dan anlatılarak şunu söylüyor. Tecavüz uğrayan kadın önce ne düşünür? Avusturyalı, Amerikalı veya İngiliz kadınlardan farklı şeyler. Söz konusu ulusların kadınları kendilerine şunu soracaktır. Neden ben? Ailelerinden destek alacaklar ama özünde beysel terimlerle düşüneceklerdir. Bunlar tecavüz uyanız dostal kadınlar ise önce kocalarına, çocuklarına, ana babalarına, akrabalarına utancı düşünürler. Çok sayıdaki tecavüz böyle açıklanabilir. Bunlar düşmana siyasal bütünlüğü içinde ulaşmayı hedefleyen simgesel eylemlerdir. Bunlar düşmana siyasal bütünlüğü içinde ulaşmayı hedefleyen simgesel eylemlerdir. Balkanlardaki metaforların nasıl çarpıştığını gösteren bir şey. Böyle feminist bir şey ama e, sonucu güzel bağlamış hanımefendi. Şey diyor, uzatıyorum kusura bakmayın. Kimlik kaçınılmaz olarak atfedilen niteliklerle kabul edilen nitelikler arasındaki bir etkileşim sonucu ortaya çıkar. Bu akşam söylediklerimize dinen. Kimlik kaçınılmaz olarak atfedilen niteliklerle ...kabul edilen nitelikler arasındaki bir etkileşim sonucu ortaya çıkar. Öyleyse Balkan kimliği, batı anlam dünyası uyarınca hareket eden... ...dışarıdan gelen kimlik sponsorlarının dayatmaya çalıştığı nitelikler ile... ...doğasından gelen yerel nitelikleri dengelemek zorundadır. Her ne kadar pek çok parçadan oluşsa da... ...Balkanist söylem, Balkanların bütün o çalkantılı tarihi boyunca... ...özdeşleşmenin gerçekleştiği alanı yaratan bakışla özdeşleşmiş olduğunu öne sürer. Modeli kuran bakışın kendisi, doğuyla batının, Hristiyanlık ile İslam'ın kesiştiği alanda yer alan bu bölgeyi... ...batının zihinsel haritasında işaretlenmemiş bir alana dönüştürmüştür. Hı hı. Batının politik, toplumsal ve kültürel imgelemi... ...bu tuval üzerine tüm korkularını, bahsettirmiş olduğu anılarını ve önyargılarını yansıtmış... ...böylece metaforik soyutlamalardan oluşan devasa bir alan yaratmıştır. O kadar geniş bir soyutlama alanıdır ki bu... ...insan insan Todorov'un isteğine katılarak gerçekçi olmayan bir tutumla şu dilekte bulunuyor. Keşke Balkan sözcüğünü küçültücü amaçla kullananlar... Hayde gelin yöntemine başvursalar, yani varlığı silerken hem sözü hem de üzerine yazan silintiyi korusalardı. Çünkü söz yetersiz de olsa gereklidir. Silinti göstergesi en azından terimin metaforik kullanımına karşı uyarıcı gözü görecektir. Nokta. Peki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı, Hayırlı dileriz. Sağlıksın. Biz de bu gece yüzümüzü çevirip, balkanlara bakmaya çalıştık. Bostar Sekte, Hırvat bölgesinde bir nehrin kenarında bir Türk-Osmanlık köyü var. Restore ediliyor, tabii ki bit ya da bitmek üzere. Poçitel. Topikten yanlış hatırlamıyorsun. Camisi, evleri, orayı uluslar arası bir yazarlar evi olarak. Evet, uluslar arası bir yazarlar evi olarak e, hizmete sokmayı düşünüyorlarmış. Ostatikte, Kıbrıs bölgesinde. Ne zaman hatırlamıyor? Neyse. Bu gecelik, bu haftalık da bu kadar. Teşekkür ederiz. Hala oradaysanız. Herkes hayırlı geceler, hayırlı sabahlar diliyorum. Nasip olursa haftaya cuma gecesi saat 23'te. Cuma gecesi saat 23'te. Yine burada olmaya çalışacağız. Şimdi imkanı olanlar yüzlerini çevirsin ve denize Bir hafta sonuna tekrar buradayız. Herkese merhabalar, hayırlı geceler diliyoruz. İstanbul'dan, yâr yüreğim yâr, alâdım uç. Türkiye hesap verilen ve hesap sorulan bir ülke olmaktan çıkalı çok oldu. Yani Türkiye'nin bir muhasebesi, kritiği, kriz idraki yok. Buna Türkiye'nin insanlarını, ilim, siyaset ve fikir mücahitlerini kaybetmesi de diyebiliriz. Çünkü hesap verecek, hesap verilecek ve hesap soracak... ...hesap sorulacak birileri olması lazım. Muhasebe kelimesini ister tasavvufi, ister akli, isterse ticari manada alalım. insansız gerçekleştirilemeyecek bir ameliyeler bütünü olsa gerektir. Herkesin yaptığı yanında kar kaldı demeyeceğim. Bu sıradan bir söz olur. Çünkü karın ne olduğu ve nerede bulunduğu da... Belli değil! verilen ve hesap sorulan bir ülke olmaktan çıkalı çok oldu. Yani Türkiye'nin bir muhasebesi, kritiği, kriz idraki yok. Buna Türkiye'nin insanların, ilim, siyaset ve fikir mücahitlerini kaybetmesi de diyebiliriz. Çünkü hesap verecek, hesap verilecek. Çünkü hesap soracak, hesap sorulacak birileri olması lazım. Muhasebe kelimesinin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 İslam dünyası üzerinde kafa yoran Avrupalı siyaset ve fikir adamları Türkiye için birbiriyle irtibatlı iki ana değerlendirme yapıyorlar. Bunlara her an bir diğerinin yerine ikame edilebilecek stratejik senaryolar gözüyle de bakabiliriz. Bunlardan biri Türkiye'nin tanzimattan bu yana... Hususen Cumhuriyet devrinde yaşadığı tecrübeler dolayısıyla, geri dönüşünün olamayacağını, nihai olarak medeni dünya için bir tehlike ve tehdit oluşturmayacağını, oluşturamayacağını savunmaktadır. Bu yorumu Türkiye'den bakarak okuduğumuzda, bizi kaleleri kuşatılmış, insanları esir alınmış bir toprak parçası, ...ve insan kümesi olarak gördüklerini söyleyebiliriz. Çünkü muarızları ve düşmanları için felsefi ve fiili manada tehlike, tehlike teşkil etmeyen... ...yani tehlikeyi hissetmeyen bir varlık niçin var olsun ve niçin ciddiye alınsın? Yok benden da kada, yetin, İkinci yorum ise İslam dünyasında en radikal layıklık uygulamalarına muhatap olan yegane İslam ülkesi olarak Türkiye'nin bu istisnai tecrübeden de istifade ederek hususi bir çıkış kapısı bulabileceği ve bir istikamet tutturabileceği yolundadır. Bu yorumun Türkiye'den okunması ise burayı hala tehlikeli bir nokta olarak görenlerin varlığına işaret edecek, bir bakıma Türkiye'ye müteveccih tehlike ve tehdit tanımlamalarını aktaracaktır. <gülüyor> ve Türk insanı, imkanları, potansiyel güçleri, tarihi tecrübeleri itibariyle dünyanın ve İslam dünyasının en tarihli toprak parçasının ve insanlık kümlesinin adıdır. Bunda şüphe yok. 1910'lu yıllarda, yani en perişan zamanlarında İstanbul'u hususen fakir ve harap semtlerine dolaşan, Elinde kalem, resimler karalayan, bilge mimar ve şehir planlamacısı Le Corbusier, insanlık için bir çıkış imkanı doğacaksa bu harabelerden çıkabilir demiş, harabiyet içinde ancak gören gözlere işaretler gönderen ciddi hayati unsurlarını görmüştü. Söylediklerinin sadece şehircilik, ve insan ilişkileriyle alakalı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü şekli ancak nazariyata yaslanan bir irfan manzumesi bünyad eder. İnsan ilişkilerini de bir ahlak telakkisi inşa edip yaşadır. Fakat kaderin mutlak gücü hariç ki o bizim alanımızın ve haddimizin haricindedir. Hiçbir potansiyel güç Kendiliğinden var kılıcı ve yaşatıcı bir unsur haline gelemez, ete kemiğe bürünemez. Potansiyel güce hayatiyet verecek olan bir kurucudur, bir mübir fikirdir. Ardana uyu, gel ya. Bir ihya hareketine muhtaçtır. Bu ihya ameliyesi son iki asrı Müslüman aydınlarının anladığı gibi, tarihi, devasa İslam, ilim, irfan ve kültür mirasını, ayak bastığımız ve bizi var kılan unsurları atlayarak, asrı saadet gibi, kaynaklara dönüş gibi, parlaklıkları öküsünde güçlü dayanakları, ...ve derinlikleri olmayan yönelişlerle, rüyalarla olamaz. Olmadığı ve olmayacağı tarihen sabittir. Bana sorarsanız, son iki asrın asr-ı vurguları ve kaynaklara dönüş hareketi kayıpları ve körlükleri artırmaktan... ...hiyerarşileri, kronolojileri bozmaktan öte büyük kazançlar sağlamamıştır. Çünkü biz bu çabalarda, asr-ı saadetin ve kaynakların gerçek ve sahih yüzünü değil, kendimize ve içinde bulunduğumuz şartlara uygun yönlerinin yerlerini aradık, bulduk, bulamadıysak zorla çıkardık. Asr-ı saadeti ve kaynakları kendimize göre bir tasfiyeye, müsaadeniz olursa tahrife diyeceğim. Tabi tuttuk, onları kendi seviyemize indirdik. Onları kendi seviyemize indirdik. Benim tasfiye veya tahrif olarak tavsif ettiğim fiili ve psikolojik sahiplerini de, düne göre daha iyi bildiğimiz süreçte, artık kendisinden bağımsız ve müstahani kalamayacağımız bir tarihimiz, tarihimizin bir parçası olmuştur. Bunu da çiftliye almak <gülüyor> zorundayız. <gülüyor> Artık şuurlu bir geriye dönüş yaşanmalıdır. Tarihten hesap soran, tarihe hesap veren bir geriye dönür. Yani kuvvet ve zaaflarımızı atlamadan, tarihi sürekliliği ihmal etmeden, unuttuklarımızı unutmak istediklerimizle hatırlayarak, terk ettiklerimizi yeniden tatlıya koyarak ciddi bir muhasebe. Değil mi ki tarihten de biz sorumluyuz, o halde bunu yapmalıyız. En azından yapmaya niyetlenmek boynumuzun borcudur. İş buraya intikal ettiğinde artık başka unsurlardan ziyade ahlaktan bahsetmek gerekecektir. Merhum Nurettin Topçunun deyişiyle mesuliyet ahlakı veya isyan ahlakı. Hesap vermeyi mesuliyet ahlakıyla hesap sormayı da... İyan ahlak ile tercüme edebiliriz hesap vermeyecek ve hesap sormayacak kişilerin ismi cismi makamı mevki ne olursa olsun cümlesi bizden bırak olsun <Gülüyor>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 İster tasavvufi, ister akli, isterse ticari manada alalım. insansız gerçekleştirilemeyecek bir ameliyeler bütünü olsa gerektirir. Herkesin yaptığı yanına kar kaldı demeyeceğim. Bu sıradan bir söz olur. Çünkü karın ne olduğu ve nerede bulunduğu da belli <gülüyor> değil.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 öyle suçlanıyoruz biz. Gülü, kadını, masum şiiri. Göğün maviliğini savunduk oysa. Yurdu savunduk. Kalmamış hiçbir yanında ne su, ne hava. Kalmamış içinde ne çadır, ne deve, ne de kahve. Teröre suçlanıyoruz biz! Bütün gücümüzde savundu koysa Berkıs'ın saçlarını... Mevsun'un dudaklarını... Hind'i... Dağd'ı... Güdnay'ı... Rebab'ı... Kirpiklerden vahiy gibi inen lacivert sürme yağmurunu... <Gülüyor>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 çekleri korkudan atlarına işiyor, kadınları kalmış ancak gözlerimizde tuz, dudaklarımızda tuz, sözlerimizde tuz, işimizdeki kuraklık, bu kaht, beni kahtandan mı miras kaldı bize? Ne Muaviye kaldı toplumumuzda, ne Ebu Sufyan. ...Kalmadı hayır diyen hiç kimse, evimizi, ekmeğimizi, yağımızı, alçaltanlar şanlı tarihimizi, bir dükkana çevirenler yüzünden... Hı. Almadı hayatımızda. Sultanın döşeğinde iffetini getirmemiş Tanıkladık değersizliği. Ne kadar insandan değersizliğe alışınca... Tarihin defterlerinde... Üsame İbn-i Munkaz'ı arıyorum. Ukbe bin Nafi'yi... Ömer'i... Hamza'yı...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 Ölmeden önceki son şiirlerinden belki de son şiir. <Gülüyor> bir ninni bu, Feyruz'un sesinden Şemsel Atbal, çocukların güneşi, bir ninni, Arapça, güneşi çağıran, Kank'tan korkan çocukları, güneşi çağıran bir ninni, o oh, o oh, o oh. duydum çetik kokusu boynumda huzur uyandım birden beri fark you know what they say baba Konuştuklarımız ki hatalar konuşuyoruz. Abatla diye bir de söylüyoruz. Kısa konuşmalar yapıyoruz. Yani uzun konuşmalar yapmıyoruz. Neye yarıyor ya da. Siz de, yüzünüz de, de da, yarın, sabahınız da, da, nasıl izler bırakıyor, nasıl etkiliyor? Sağ girişte, İsmail Kara'nın bir yazısından, ...Türkiye'de hesap vermek ve hesap sormanın mümkün olamayacağını işaret etti. Akabinde hemen peşinde, ünlü Arap şairi Muzar ''Ben terörün yanındayım'' baktığını taşıyan şiirini seslendirdik. Mesela, bu sizde bir karamsarlık mı doğurdu? Yaklaşık elli dakikadır, bu cümlelerle birlikte psikolojiniz, eski tarzı da Halit Uğur ruhiyeniz nasıl bir seyir gösterir? Açık konuşalım, açık konuşayım. Ben Konuşurken, insanları karamsarlığa sürüklemek için konuşmuyor. Hatta, bir dönem, evet bir dönem. bunu anlatması biraz zor ama dinleyin. Mesela her hafta mikrofonun karşısına gelirken, bir doktor gibi değil kuşkusuz, hani şifada atan doktor, imajından bahsetmedim, öyle değil kuşkusuz. Ama bundan yıllar önceydi, sanıyorum 4-5 yıl, yıl oldu. Ve Türkiye'de nefes alıp vermek, yiyecek zorlaşmıştım. İşte o günlerde mesela ben, bu mütaforun karşısına geçip, o günlerle bağdaştırılamayacak kadar, evet, o günlerle bağdaştırılamayacak kadar belki de, tırnak içinde, rahat, konuşmalar yaptı. Bunun nedeni şuydu,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 Hüklüs'ün bir daha köyünde dinliyor, ya da ben burada konuşuyorum. O, işte Avrupa'nın belki de kuzeyindir, bu dinliyor. İşte defa salmanın zorlaştığı o günlerde, o havayı dağıtmak için... havasıyla ciddileşmiştim, ama... Hep işaret etmeye çalıştığım gibi, ben de ciddiyet asık sırtlara dönüşmem. Yani oruç konuşmalar, o dinç konuşmalar, şöyle otlarını hatırlıyorum, tahmin ediyordum. Aksine çok ciddi bir halettiği huyemin, çok ciddi bir emeğim. Meyvesiydi, meyvesiydi, çünkü bir insanı bile e, ablosleri temizleyebilirsek, elindeki kirlenmiş kelimeleri temizleyebilirsek, onu yanlış düşüncelerden, yanlış düşünmekten, bir çıkmaz psikolojisinden, Elimizden geldiğince, yüz döndüğünce, aklımız geldiğince bunu gerçekleştirebilirsek, kırnak şimdi işimi yaptığıma ikna olacağım. Yani demek ki bir de var ve